Dergi 95.0 Açık radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Evet ikinci yarım saatimize başlıyoruz. Halit Kıvanç'ı anacağız. Önümüzdeki dakikalarda bir arşiv kaydı sunacağız sizlere onun anısına. Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç 97 yaşında zira yaşamını yitirdi. Dün vefatının oğlu yazar ve gazeteci Ümit Kıvanç'ın paylaşımından duymuş. Sabah da sizlere bunun bu üzücü habire aktarmıştık. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç anısına. 2004 yılına dönüyoruz. Tanmorgül ve Bağış Erten'in burada gerçekleştirdikleri açık radyo mikrofonlarında gerçekleştirdikleri Yuvarlak Sağ Şövalyeleri programından kısa bir bölüm sizlere sunacağız. Evet Halit Kıvanç açık radyo mikrofonlarını paylaştığımız çok kıymetli bir an. Şimdi onun anısına Açık dergide. Açık Dergi Açık <gülüyor> Dergi Arşiv Açık Radyo 94.9'da Açık Radyo'da bir pazar günü Bir sıcak pazar günü Temmuz sıcağında yine beraberiz Çok önemli bir konuğumuz var Yeni bir e, yazar adayı Aa, ciddi mi? Evet kendisine çok güveniyoruz bu konuda Şaka yapıyoruz tabi Halit Kovanç var Bu programı onurlandırdığı için biz onurlandırdığı için biz çok Teşekkür benziyoruz. ederim de şimdi Temmuz sıcağında bir konuğumuz var Müjde <gülüyor> dedim her serinletici bir şey Falan gibi Yani onun için ben öyle çok alındım yani Böyle gelir gelmez <gülüyor> <gülüyor> Benim bir genç bir yazar ve sunucunun Moralini bozmak yani Siz bize abilik etmeniz lazım şahsen yani <gülüyor> Efendim hoş bulduk Sevgili Baş Önce teşekkür ederim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 Şimdi tam rakamda hata yap ama 30'u geçtik 30 31 geçtik. 32 33 yani böyle rakamlar bir de küçük kitaplar vardı bir ara gazeteler gazeteyle ek falan verirler böyle el kadar avuç kadar Misaleler. zaten pocket book cep kitabı dedikleri fıkra kitapları bilmem birçoklarını yapmıştım o bakımdan 33 35 arası sadece diye ben... futbol kitapları yok bunun arasında tabii. Hayır karışık. Ben ben çok ilginç bir olay var. Aynı anda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 33 34 diyorsunuz. Yok bir konuda, iki konuda en fazla. Bu beni dikkate yöneltti ve döndüğüm zaman birçok şeyler yapmamaya başladım. Peki bu kaç kaç seniz? Yani kaç yaş? Baban doğmuştur zannediyorum. Yani. <gülüyor> 1963. Ee, üniversiteye başladı. Ve 64'te de yani tam Bu 40 sene önce değil, ilk göre. televizyona çıkışımda aynı andadır 1964. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki ya bütün kitaplar 64'te Türkiye'de televizyon Mima yok Sinan. ki. MİMA televizyonu. Yok. İTÜ. İstanbul Teknik Üniversitesi. Babam da İTÜ'liydi İTÜ. de gittim İTÜ. MİMA Sinan diyorum doğru. 64 52'de başlamıştır Türkiye'de televizyon. Ve profesörler dama çıkıp ilk anteni falan kurmuşlardır. Biz de 64'ten itibaren muntazam her hafta program yaptık. Ve giderek...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 Sonra dediler ki sen futbol yazıyorsun ya konuşuyorsun Türkçen de iyi. Niye bu spor anlatmıyorsun falan. Ya anlatırız anlatma derken çok önemli bir olay. Çok güzel bir hikaye abi Rusya bir... olayı evet. var. Ya biz bunları anlatırsak kitap satılmaz başa. <gülüyor> abi, kitapta bunları yazdık. Bir bölümünü keseriz abi. Tam önemli bölümünde kime kime gol sonra kız işte o iki <gülüyor> erkek arasında hangisini tercih etti. Aslında. Devamı kitapta. <gülüyor> Deriz diyorsun. <gülüyor>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 Bizim yönetici değil mi aynı zamanda. Aynı zamanda izlenimlerini alayım. Gelirim ikincileri. Sen de haftayımda yorumlarını yaparsın. Hem de biz oraya geldik spiker. Ben yorum yaptım falan. Bitti takımlar sahaya çıktı. Dönüyorum Niyazi abi yok. Memndara kapatıyorum bir falan diyor on sonra yok diyor. Maç başladı. Ben anlatmaya başladım. Fener bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Zaten yemiş <gülüyor> Üç tane yedi. Üç sıfır. Hani bari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 Ondan sonra döndüm geldim gazete çıkmış baktım. Aa, ondan sonra böyle bir şey o verdiğim başlık yok. Ya niye vermeniz? O ona sordu ona sordu son dakikada o zaman müsahih derlerdi Hı. düzeltmen. Hı hı. O bakıyor gazeteye girerken ya Halit Bey de bu hatayı yaparsa bu adamın ismi Lev Yaşın diyor. Dev Lev yapıyor. Başlık işte o bir Lev Yaşın. O bir dev Yaşın'dı başlık. Onun yaşından değil mi? Bir de Yaşın'ın bir başka şeyi. 10 yıl sonra o bu, o, bu anlattığım hikaye 1966'da. 1956'da. 66'da Türkiye Rusya maçı Moskova'da 2-0 kazandık.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 Yani bu çok önemli bir noktaydı. Bilmiyorum tam yanıtlayabildim mi siz? Eski günlere dönme tehlikesini unutmadan tadına varmak lazım bugünlerin diyorsunuz değil mi? Öyle. Açık dergi. Arşiv Açık Radyo. 95.0 Açık Radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hayat Kıvancı'nın sesi bizlerle birlikteydi. Ölümünün ardından onun anısına bir arşiv kaydı sunduk sizlere bu akşam açık dergide Bağış ve Tam gün hazırlayıp sunduğu Yuvarlak Sağ Şövalyelerin programından 2004 yılından kısa bir bölümdü. Söyleşinin tamamına yarın itibariyle açık eden ulaşabileceğinizi de belirtmek isterim. Evet, Halit Kıvanç artık aramızda değil, toprağı bol olsun demek isteriz. Cenazesi yarın öğle namazından sonra Zincili Kuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak ve aynı mezarlığa defnedilecek tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Açık Dergi